Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın. Evet, hat düştü hat sanıyorum. Hat düştü, evet. evet. Tam biz yayına girdiğimiz anda bir hat kaybettik. <gülüyor> evet. Seyfettin Gürsel'le ne konuşacaktık belki onun girizgahını? Seyfettin Gürtel'le konuşacağımız şeylerden biri güne de çok uygun düşüyor. Yani Roma Kulübü diye adlandırılan kuruluşun ortaya koyduğu raporun 40. yıl dönümünde yapılan sempozyum ve dünyada tartışılan yani büyümenin büyümeye, sınırları. Büyümeye getirilen sınırlar, büyümenin sınırları. Kendi doğal sınırları bahsedilen sonsuz büyüyemiyorsunuz ve kaynakların sınırlı olduğu bir ortamda. Evet tekrar onunla konuşma fırsatımız oluyor. Bağlantı oldu galiba Mert. Ee, Günaydın Seyfi. Evet ben Ömer merhaba günaydın ben bağlandım. Evet. <gülüyor> Bağlantıda bir problem oldu tam bağlandığım sırada. Evet. Ee, şeyi söylüyordum bugün bir de önemli yıl dönümü aslında 1 Mart 2012. Tam 40. yıl dönümü şeyin Limits to Growth diye adlandırılan e, büyümenin sınırları diye çevrildi. E, ekonomik evet. büyüme konusunda Roma Kulübü'nün biraz evet. da Kassandra Sendromu diye de adlandırılan. Yani bu, bu şekilde e, giderse büyüme meseleleri kaynaklılar yetişmeyeceği için dünyada sürdürülebilir bir gezegen kalmayacak diye. Şimdi onun tam 40. yıl dönümünde de Washington'da gene Roma Kulübü ve Smithsonian Institution'ın yaptığı ortak bir toplantıda var. Bu konular tartışılıyor. Çok doğru düzey çıktığı söyleniyor önerilerin. Sizin de Betam'da araştırma, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nde de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler doğa tahribatına farklı bakıyor başlıklı bir rapor da vardı. Barış Gençer, Baykan ve Burcu Ertunçun hazırladı. Orada da değerlerle ilgili ilginç sonuçlar da var. İstersen biraz evet. bu konuyla başlayalım. Biraz da dün yazdığın today zamandaki yazında da eğitim mesesi evet. üzerinde de bir parça durma fırsatı buluruz. Evet. Eğitim tabii günün herhalde en sıcak konusu aktüelitenin ama bu küresel gelecek ya da bizim geleceğimiz tabii çok önemli. Bizim kuşak açısından bilemiyorum belki o kadar büyük sorun yok ama bizden sonraki kuşaklar açısından, çocuklarımız kuşaklar açısından Çok daha sorumlu bir dünya olacak. Çünkü e, tabii Roma Kulübü haklısın 40 e, yıl önce e, birçok uyarı yapmıştı. Bunlar tabii zamanla haklı çıktı ama o daha önce öngörüyordu bazı olumsuz gelişmeleri. Biraz da gecikti teknoloji sayesinde ve teknolojik gelişmeler sayesinde. Fakat son tahlilde e, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin e, küresel ısınma özellikle. Ve doğaya yapılan tahribatın e, geri döndürülemez olduğuna dair ya da çok kısa süre sonra olamayacağına dair biliyorsun. E, pek çok şey var bilimsel a, araştırma ve kanıt var. Şimdi burada tabii temel sorun e, herhalde soru şu peki neden insanlar e, insanlık engel olamıyor buna? Şimdi burada e, iktisatta da iyi bilinen a, bir şey vardır piyasa ekonomisinin e, temel zaafları arasında. Coordination Failure dediğimiz İngilizce buna işbirliği zaafı ya da işbirliğinde başarısızlık diye belki çevirebiliriz Türkçe'ye. Tam da buna benzer bir olay yaşanıyor. Çünkü bir tarafta bundan işte 100 yıl önce 150 yıl önce hatta sanayileşmeye başlamış ve bunda da epey mesafe almış bugün artık gelişmiş belli bir refah düzeyine ulaşmış ülkeler var ve bunlar tabi Bu muazzam e, geliri üretebilmek için mal ve hizmetleri onlara bu refah seviyesine sağlayan mal ve hizmetleri üretirken muazzam miktarda da karbon dioksit gazı ve diğer işte havayı kirletici, Türk çevreyi kirletici gazlar e, salıyorlar ve bu daha çok kirletiyorlar. Örneğin yani Amerika Birleşik Devletleri, sen daha iyi biliyorsun bu konuları, e, en büyük kirleticilerden bir tanesi. Evet. Şimdi e, bunlar tabii e, daha bilinçliler, hiç kuşkusuz, hem eğitim açısından hem de gelişmişlik düzeyleri açısından bu doğaya tahribatın farkındalar ve önlemler almak istiyorlar. Hem e, karbon dioksit salınımlarında işte belli sınırlar konsolun, herkes bunlara uysun, biz de uyacağız. E, Amerika gerçi bu konuda çok daha biliyorsun, şeyle, Cumhuriyetçiler çok karşıydılar, Obama biraz daha olumlu yaklaştı. Ama hala Amerika özellikle Avrupa'ya kıyasla gerisinde bu bilincin. Ama son tahlilde burada bir çaba ve bilinç var. Şimdi bu Betam'ın şeyi, araştırması aslında değerler araştırmasına dayanıyor. Onun bir alt modülü. Bu işte bütün Avrupa'da, daha çok da dünyada aslında. Ama Avrupa ağırlıklı biz baktık. şu soruyor Şu soruları soruyor biz ne kadar bu doğa tahribatının bilincinde insanlar? ki bunu bu tahribatı giderilmesi konusunda ne kadar fedakarlık yapmaya hazırlar ya da bu tahribat bu şey tehdit nasıl bertaraf edilecek? Burada işte bu gelişmişlerle gelişmekte olanların çok farklı cevaplar verdiği ortaya çıkıyor. Çünkü gelişmekte olanlar da diyorlar ki ya siz geliştiniz ayrıca siz daha da fazla bizden tahribat yapıyorsunuz. Ama biz de izin verin, biz de gelişelim. Ondan sonra konuşuruz. Ya da siz çok daha büyük fedakarlık yapın. Biz yolumuza devam edelim. Şimdi bu tabii çözümsüz bir denklem. Yani işbirliği, işte iş başarısızlığı dediğim olay tam burada ortaya çıkıyor. İlginç tabii. Mesela ne kadar az gelişmişsen şöyle bir inanılmaz inanç var. Mesela doğaya tahribat Türkiye'de Ve diğerlerinde bunun bilincinde insanlar evet doğru ekonomik kalkınma doğayı tahrip ediyor. E peki ne yapacağız? E doğa kendini tamir eder. Doğa bu hızların üstesinden gelir. Çünkü bir fatura ödemek istemiyor. Yani burada hakikaten e, muazzam bir dilema var. E, bir ikilem var dünyada. E bu ikilemin üstesinden maalesef henüz gelinebilmiş değil. Biliyorsunuz bu konferansında da ortaya çok somut bir şey çıkmadı. Evet, oradaydım. oradaydı iyi takip etti, erteleme ertelendi ama zaten e, sorun e, bir de e, e, eğer iklim değişikliğini ciddi bir şekilde e, ciddiye alıyorsak, küresel ısınmayı, o zaman bu e, serbest piyasa e, mekanizmasının bu şekilde sürdürülemeyeceğini de e, bir şekilde bunun üzerinde düzenlemeler yeni yapılması gerektiğini de kabul etmek gerekir diye de önemli görüşler de çıkmaya başladı şimdi. Bir de çok önemli üç ayrı rapor var ve bunlardan ortaya çıkan şey de şu ki sürekli büyüme mitosuyla dünyanın ekolojik olarak da sosyal bakımdan da kesin bir çöküşe gideceği yani hem sağlık hem varlık hem de kendi kendimize bakış, varlığımıza bakış değeri anlamında ki bütün dayandığımız ekolojik ekolojinin tasfiye olacağı kesin olarak ortaya çıktı deniyor. Çok önemli bir kuruluş olan Blue Planet Prize diye bir şey var, Mavi Gezegen Ödülü. Onun 20 kazananı, daha önceki bilim insanları hepsi, o Nobel'e muadil, çevre Nobel'i deniyor buna ve Rio Artı 20 konferansına işte hazırlık olarak çıkarılmış bir rapor Birleşmiş Milletler'den. kesinlikle şimdiye kadar görülmemiş bir aciliyet durumu var ve sadece dramatik bir takım eylemler alınırsa medeniyetin çökmesi önlenebilir ve bu mitos yani sürekli büyüme mitosu asıl hastalığın kökünde yatan şeydir diyorlar. Yani bunu çok ayrıntılı olarak tartışmamız gerekecek bu büyüme meseyden. Evet o Allah, Ömer yani şu soruya cevap veriyor mu bu raporlar? Peki Çinliler, Amerikalılar kadar refah düzeyine sahip olmaya hakları, İtliler bunlar Yani evet. tabii örnek olarak söylüyorum. İtliler ve Çinliler bir Amerikalının refah düzeyine sahip olmaya hakları var mıdır yok mu? Bu soruya ne cevap veriyor? Şimdi bence temel soru bu. Ee, Oxfam'ın yaptığı bir üçüncü rapor var. E maalesef bu kısa sürede bunu tartışmaya devreye sokmamız zor evet. olacak ama Oxfam'ın raporunda da o soruya bir cevap aranmış işte. E, ve yoksullukla özellikle çok yıllardan beri uğraşan önemli bir kuruluş Oxfam. E, o bu şeyin yanlış pose edildiği sonucu çıkıyor sorunun. Yani aslında e, yoksulların E, yük, refah seviyesinin yükselmesini Yoksul ülkelerin de yoksul kesimlerin de e, engellemez aslında Fakat tek yapılacak şey sınırlı kaynakları e, Bir grup insanın ve şirketin ve şeyin tek elinden e, Mutlaka çıkartmak gerektiği sonucu çıkıyor Bunu ancak böyle bağdaştırılabilir Yani sistemin değişmesi gerekir sonucuna varıyorlar ama herhalde bunu evet, bu sistemin değişmesi gerekir deyince bu <gülüyor> bizi daha çok e, oyalar ama bunu bir tartışalım tam ikna olmadım açıkçası yani, evet evet ama... tabii ki bir yaşam modeli yaşam e, şey şekillerin değişmesi e, bir çözüm olabilir ama bu nasıl olacak e, tabii model değiştirmek çok kolay değil ama vak çok daha etraflı etrafta bir tartışılıyor. Evet, yani. bu sene zaten çok hem Rio'daki toplantıda da şimdi tartışılacak. Hem de işte bugün mesela yapılan sempozyumda da çok bayağı radikal görüşlerin de ortaya konulacağını tahmin ediyorum bu ekonomik büyümenin sınırlarının yıl dönümü toplantısında da bugün başlamış olacak. Hı bir şey. E, tekrar konuşma fırsatımız olacak. Ben hatta Hasan evet. Ersel'le de e, onu belki bir araya gelir. Böyle etraflı bir, birkaç program yapabiliriz diye ümit ediyorum. Evet bence de iyi olur. Peki o zaman e, biz buradan şeye atlayalım. E, bu eğitim, eğitim konusunda da sen etraflı bir yazıyla da bu tartışmaya sen de katıldın. Ne olup evet. bittiğini bize anlatır mısın biraz? <gülüyor> Yani e, şimdilik bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi içinden bir grup milletvekili bir yasa tasarısı a, ortaya çıkardı. O biraz damdan düşer gibi oldu. Yani normalde a, izleyicilerimiz de herhalde dinleyicilerimiz de biliyordur. A, işte, bir, eğer iktidar Partisi bir yasa çıkartacaksa genelde işte bürokratik mutfakta pişer. Sonra a, hükümete gelir ve bir hükümet tasarısı olarak ıı, şey yeter neyse gelir. Şimdi bu tabii böyle olmadı. Yani buradan da anlaşılıyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de tam bir birlik yoktu. Bu zaten daha iyi anlaşıldı ortaya çıktı. Ne diyordu bu çok özetle yasa? Ee, işte 4 artı 4 artı 4 böyle bir şey formül e toplama formülü Bu işte 12 yıla çıkartalım zorunlu eğitimi ama aynı zamanda bunun ne zaman çıkacağı da belirtilmiyordu. Bakanlar kuruluna bırakılıyordu. Ama esas şeyin amacın şu olduğu ortaya çıkıyordu belli oluyordu şeyden yasadan. Bugün artık çok netlikte kazandı tartışmaların sonucunda. 4 artı 4 yani 8 yıllık kesitlisi zorunlu eğitimi ikiye bölelim. 4'ün sonunda böylece ne imkanı ortaya çıkıyor? işte 28 Şubat'ta ordu tarafından yani ordu zorlamasıyla diyelim kapatılan İmam Hatipler'in ortaokullarının yeniden açılması böylece mümkün oluyordu. İkincisi bir gene yasada bu dörtten ilk dördü, dört yıllık basamaktan sonra bir açık öğretim imkanı halbuki bu şimdi 8 yıldan sonra mümkün yani açık lise imkanı var. Yani evde eğitim deniyor buna home education bu, bu eğitim imkanının ilk 4 yıldan sonra verilmesi burada da tabii eleştirenler dediler ki ya bu kızların okul dışına ilk 4 yıldan sonra yani bildiğimiz eski okuldan sonra okul dışına çıkartılması amaçlanıyor burada biraz da niyet okumada da vardı doğrusu şimdi bunlara benim tabii buradaki görüşüm şu Daha gerilere gitmek lazım. Yani buradaki tartışmayı anlamak için benim kanaatim işte biliyorsunuz Atatürk reformlarının en önemlerinden biri olan Tehvid-i Tedrisat yani eğitimin birliği reformu temel bir sorun teşkil ediyor. Bu bizim topluma tam uyumlu değil. Bir tekim Çünkü belli bir yaştan sonra ya yani ergenlik çağından sonra örneğin işte İslam inanan hani dini şey olan inançları Kuvvetli olan diyelim muhafazakar aileler ergenlik çağından sonra kızlarının başını örtülmesini istiyorlar. Şimdi bu tabii eğitimde yani eğitimde kesinlikle mümkün değil. Dolayısıyla şey ayrıca kızlar için değil erkek çocuklar için de daha böyle bir muhafazakar ortamda daha kuvvetli bir dini eğitim talep ediyorlar. Şimdi bu sorunlar aslında ilk yıllarda yani 1930'larda... Kırklarda çok önemli değildi. Zaten okuma şeyi okullaşması 10 derece düşüktü. Bir elit, kenti elit ancak buna ulaşabiliyordum. Bu çok büyük bir sorun da yaratmadı. Zaten tartışma da yoktu. Ama çok partili dönemden itibaren biliyorsun bu, bu söylediğim temel çelişkiye ya da açmaza bir yapay çözüm getirildi. İmam Hatip okulları kuruldu. kız kıs kız kısımlarında açıldı. Böylece aslında Uyduruldu kılıfına. Yani hem şeyler tatmin edilmiş oldu. Bu muhafazakar kesimin diyelim talebi. Hem de sözde eğitim birliğine tevhid tebliğ tedbisat delinmemiş oldu. Neymiş o? İşte bunlar iman yetiştirecekler. Oysa herkes biliyor ki buna iman falan yetiştirmeyecekler. Bu bir paralel, kürsüs bir paralel eğitim şeyi, kulvarı. Ee, şimdi bunu işte e, malum tartışmalar 1990'larda ve işte 28 Şubat'ta da tam da bu amaçla yani eğitim daha kaliteli olsun işte daha yaygınlaşsın falan diye değil. imam hatiflerin ortaokullarını kapatmak için artık bu da yetmiyordu biliyorsunuz. İyice imam hatipleri boğmak için bir de üniversitede de engeller çıkartıldı. Yani sen eğer kendi alanının dışında bunu tabii... Bu imam hatip tartışması üzerinden bütün şeye de meslek eğitimine de, teknik eğitime de aslında darbe vuruldu. Sonunda işte işte hep birlikte zararlı çıktık bu işten. Şimdi bu yasa bunu aslında bir anlamda rücu etmeye çalışıyor. Yani bu ortaokulların, işte imam hatiplerin yeniden açmanın yolu. Açık eğitimle de bana öyle geliyor ki ben de kısmen katılıyorum galiba işte kızını... Ee, okula başı açık göndermek istemeyen 14-15 yaşındaki kızını muhafazakar ailelere de istersen evde eğit diyor. Ya yani buradan çok emin değilim ama bu çok da haksız bir eleştiri değil. Şimdi buradan itibaren işte biliyorsunuz kıyamet koptu. Çeşitli eleştiriler oldu ama e, şu anda gelinen noktada bu işte sanıyorum e, şeye e, açık eğitime bir şey getirildi. Yani şu anda alt komisyonda. Orada tartışılıyor henüz çıkmış değil. Ee, yani, yani nedir bu zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarıyor kesintisiz eğitime son geliyor. Yani diyor? kesinti 12 yıla çıkartıyor kağıt üstünde çıkartıyor. Evet. Şu anda yani yasa diyor ki zorunlu eğitim 12 yıl olacak ama bunun ne zaman olacağına bakanlar kurulu karar verir diyor. Şimdi yani bu çok kolay bir iş değil. Bence bu, bu tabi esas tartışılması gereken bir konu bu. Buna nasıl yapabiliriz? Çünkü o basit değil. Ben 12 yıla çıkarttım diye. 15 yaşından sonra yani çalışma yaşından itibaren bütün gençleri liseye götüremezsin. Şu anda ben rakamları söyleyeyim %50'nin civarında okullaşma oranı lise düzeyinde. Çok düşük. Bunu %55 tamam belki biraz daha bu benim 2 yıl önceki rakam belki bu şu anda biraz daha yüksek ama. çok derece düşük bu mesela OECD ortalaması %82 Şimdi bunları böyle ben çıkarttım, zorunlu eğitim yaptım, herkes liseye bu, bu o kadar kolay değil. Bir yoksulluk var, o çocukların e, çalışmaması, okula gitmesi bir, çok ciddi fırsat maliyeti bir yük yoksul aileler için. E, i̇ki, kızlar için hadi 14-15'i dedin, muhafazakar aileler kızlarını bu, bu okullara başörtüsü takmadan gönderir mi göndermez mi? Buna zorlamaya hakkın var mı yok mu? Şimdi bunlar çok büyük tartışma konuları. Evet, verdi, Ama verdi. bunların bunlara gelmeden önce yani 12 yılı bir yana bırakalım. Çünkü dediğim gibi bunun ne zaman olacağı belli değil. Bunun ne altyapısı ne de bana sorarsan şey tartışması, pratik tartışması da şu anda yapılmıyor. İşte geldik yani İmam Hatipler'in ortaokulu açılsın mı açılmasın mı? Meselesi. Evet, yani... yani yeniden tevhidi bana te... esası şu, ben şöyle noktalayayım da yani siz de tabii tartışalım. Esası şu, tevhidi tedbisata cepheden karşı çıkılamıyor. Yani bir liberal düzen Batı'da olduğu gibi bugün. Yani isteyen farklı okullar açsın. Bunlar özel okullar olabilir. Devlet bunlara sübvansiyon verir, vermez. Şuna verir, buna vermez. Bunlar, bunların hepsi tartışılabilir. Ama temelde bizim CHP'nin tedrisatı tartışmamız lazım. Bunu tartışmıyoruz. Bunu arkadan dolanan bir yapay düzen kurduk. Aslında fiilen iki tane şey oluşturduk. İki farklı kulvar oluşturduk. Şimdi o iki kulvar da kalmış da 28 Şubat'ta şimdi yeniden o kulvarın çalışması, önünün açılması isteniyor. Bu bence meşruiyet açısından son şey değil. Yani yanlış değil. Ama bana kalırsa bu sorun yüzünden bu sefer meslek eğitimini 11 yaşına çekmek gibi ya da meslek seçimini yönlendirmeyi 11 yaşına çekmek gibi son derece saçma ve haksız bir şey de geliyor gündeme. Çünkü İmam Hatipler malum meslek okulu ya sözde. Evet. Onun için bütün meslek şeyini de oryantasyonunu da yönlendirmesini de ilk dört Masavak, bir dört yıllık basamaktan sonra yapılacağı gibi bir şey var yasada. Şimdi ben buna çok karşıyım. <gülüyor> evet, sanırım bu saçmalık yani bütün bu saçmalıklarla uğraşmak yerine gelin adam gibi tevhidi, tezhisatı tartışalım. Evet sanırım İbrahim Betil'in de ve işte Sabancı Üniversitesi'nde yapılan araştırmaların Güler Sabancı'nın da söylediği şeyler de bu noktadaydı. Yani meslek eğitiminin çok erken bir yaşa evet. çekilmesi gibi ciddi sakıncalardan da söz etmişlerdi onlarda. Ama Şimdi Bakan hı. dün e, tarafa e, yaptığı açıklamada e, şey diyor, Milli eğitim bakanı e, diyor ki burada orada da bir yanlış anlaşıldı diyor. Yani daha doğrusu yasanın e, söz, söz söz kullanımında bir hata var diyor tasarı'nın. E, i̇şte bu şey seçim değil bir yönlendirme eğilim belir. falan ama çok net değil bunlar. İşte dediğim gibi sonuçta. Hakikaten böyle bir garabetle de karşılaşabiliriz. 11 yaşından itibaren, 12 yaşından itibaren gençlerin, bir kısım gençlerin daha ne olduğu belli olmadan, işte sen kardeşim üniversite de şey etmeyeceksin, işte normal daha elit seçki şeylere yönelemezsin, sen git işte şey ol teknisyen ol bu kötü bir şey değil yani bazı bu konuda da büyük açık var zaten bu sorunlardan bir tanesi de bu çünkü şey de körendi bu imam hatip tartışması yüzünden meslek eğitimi de çok aksadı Türkiye'de burada da oranlar düşük daha fazla teknisyene işte şeye ihtiyaç var teknik elemana vesaireye uzmanlaşmış ama bunların çok daha ileri yaşta bu seçimleri yapmaları şu bakımdan da doğru genel bir eğitim Minimum bir temel eğitim olmadan, üstelik de kaliteli bir eğitim olmadan teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki bunların o teknik şeyleri, o teknolojik bilgileri 5-10 yıl sonra kadık hale gelebiliyor, geride kalıyor. Yeniden eğitilmek lazım, yeniden eğitim yani bir öğrenme kabiliyeti demek bu da çok temel şey, eğitimin sağlam tutulmasını gerektiriyor. Yani bunlar tabii eğitim uzmanlarının da çok iyi bildiği konular. Şimdi bunları tam tartışmaya başladık daha yeni. Bakalım yasa nasıl çıkacak? Evet, yani eğitim sisteminin temel olarak baştan aşağı reform edilmesi, ele alınması gerekiyor. Bir de mesela... Ben o konudayım. Evet. Ben o konudayım. Yani çok dar bir alana hapsedildi ister evet. istemez bu tartışma. Evet öyle bir problem var ve yazında da verdiğin 2009 rakamları da tabii tüyüyle rüpertici. Yani 1.5 milyon genç kızın %50 yani ve 1.4 evet. milyon da genç erkeğin %43 eğitim sistemine katılamaması gibi bir durum var. Yani lise Evet bunlar lise sistemine katılamıyorlar şey de bunların önemli bir bölümü de şeye iş gücünde de değil. Yani çalışmıyor, iş aramıyor, çalışmıyor. Bu, bu çoğunluğu bunlar kızlardan oluşuyor. Yani işte evde koca bekliyorlar diyorum. Yani çok burada bir hakikaten kaynak israfı var, çok açık insan kaynağı israfı var. Ondan sonra da işte bölgesel güç olacağız, ilk ona gireceğiz 2023'te falan. Bunlar. Bu, bu, bu halimizle bölgesel güç falan yani. Teknolojik yarışa zor adapte olursun. Türkiye'nin yalnız bir şeyi var, iyi yani kötü bir avantajı var. Onu da son yıllarda şey etelim yani Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Kullanmaya başladık. Küçük bir eliti bu OECD'nin yaptığı PISA araştırmalarında da net bir şekilde görülüyor. Küçük bir eliti çok iyi eğitiyor. Ve onlar hakikaten bir teknolojik atılım yapmaya başladılar yani. Türkiye şey basamaklarını hafiften tırmanmaya başladı. Şu araştırma geliştirmeye de teşvik çıktı. Belki daha çok teşvik çıkacak. Fakat çoğunluğu çok kötüye itiyor. Evet Şimdi ortalama. Bunu, bu bu bu bu açığı bu açığı kapatmak zorunda. Belki bir de son olarak bir saniye de şeyi sormak istiyordum. Tam biliyor musun biliyor muyuz bilmiyorum ama e bu dershanelerin de daha da en düşük sınıf seviyesine kadar inmesi duruma müdahil olması gibi bir Vallahi, vallahi haklısın. O da tabii gündeme ister istemez geliyor. Biliyorsun, e, kolejlerin yani e, gerek şeyler olsun, işte eski Anadolu Devletin liseleri olsun gerekse şeylerin e, kolejlerin dediğimiz yabancı işte e, okulların. Ee, orta kısımları da kapatıldı bu, bu yüzden bu 8 yıllık kesintesiz eğitim üzerinden. Bu, bunun ben iyi olmadığı kanaatindeyim açıkçası. Çünkü sen de ben de o tip okullarda okuduk. Yani e, bence daha doğruydu. Şimdi tabii bunlar e, yeniden açılacak mı? E, büyük soru işareti. E, bir tanesi açtığı anda diğerleri de açacaktır. E, rekabet e, bunu e, böyle bir sonuca yol açar. Ee, bu açıldı mı gene hayda bu sefer geriye döneceğiz başlayacağız 3. sınıfta işte 9 yaşında 10 yaşında çocukları şeylere taşımaya dershanelere özel hocalara ben büyük oğlumu biliyorum çok taşıdım <gülüyor> küçük oğlan da yırtmıştım o, 8. yıllık eğitim sayesinde daha sonra dershane özel hocalara daha ileri bir yaşta <gülüyor> teslim bu, faktör, faktör burada kaldı Yani tabii bu, bu, bu işin bu yönü de var. Evet, eh, daha bunları da tartışmaya fırsat bulacağız inşallah. O kadar hızlı ve saçma bir şekilde Evet Tabii bu eğitim, ki, e, bir kere bu yasa işte önerisi. Bakalım nasıl çıkacak alt komisyondan? E, bir son şeklini aldıktan sonra e, bilemiyorum haftaya belki tekrar yine değinmek durumunda kalacağız yani. evet. Peki, çok teşekkürler. Ha, i̇ki hafta sonra. İki hafta sonra, evet. evet hafta. Görüşmek <gülüyor> üzere. Evet. <gülüyor> Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla...